Abiler bazen soruyorlar böyle, diyorlar ki ya buraya işte dayımı getirsem olur mu, eniştemi getirsem olur mu, ya bir tanıdığım arkadaş var Engin, onu getirsem olur mu? Abiler nefes alsın yeter. <gülüyor> bir insan günde 20 20.000 nefes alıyor Seyri abi. Nefes alsın yeter, 20.000 nefesin gelsin burada hakkını ödesin. Doğru değil mi Yusuf abi? Ama bak Yusuf abi çok tehlikeli bir mesele var. Bizde onur kültürel müslümanlık diye bir hali var değil mi Hakan? Yani insanlar mesela Hakan kardeşim de Kırşehir'den geldi buraya. Ve bu hafta ikinci gelişi Kırşehir'den. Neden? Çünkü bir ihtiyaç sezmiş. Demiş ki benim Kur'anın tefsiri olan Mehmet bu Risale-i Nurlara, bu iman hakikatlerine ihtiyacım var diyor. Başka şehirden geliyor. Ama Turgay abi bunun yanında şununla da karşılaşıyoruz. Yahu ben zaten beş vakit kılan bir insan değil miyim? Evet. E beni Ramazan'da hiç oruç kaçırırken görebilir misiniz? Hayır canım oruçlarımı da tam tutarım. Benim zekatımı vermediğim görülmüş mü? Hayır. E o zaman benim işim bitmiştir. Yani insanlar Müslümanlığı mahdut, sınırlı zannediyorlar Turgay abi. Yani bu işin bir mertebesi olacağını, <gülüyor> sürekli böyle bir üst boyuta atlanabileceğini, Esmeri Safilinden alay ileyine kadar, mesela Yusuf abi. Sen müteahhitlik kişi yapıyorsun değil mi Yusuf abi? Abicim ben sana desem ki Yusuf abi ben bir daire aldım. Abi şunu sorarsın değil mi? Mehmet nereden ne kadar aldın? E çünkü abi şu kenar bir mahallede 15-20 milyara alınabilir daire. Çok lüks bir yerde akıllı bir bir trilyona kadar alınabilir. Doğru mu Turgay abi? İyi de abi ver hangisini aldım? Ama bizim zihnimiz şöyle kurguluyor Ahiret Ömer. Ben cennete gireceğim mi girmeyeceğim mi? Ama öyle değil ki olay. Nasıl bir evin bile mertebeleri var cennetin ...sonsuz kademe mertebesi var. Yani şimdi istemez misin? Cennete gireceksin abiciğim, isim neydi? Ahmet abi cennete giriyorsun ama Resulullah'a komşu giriyorsun. Ya bu dünyada maaşım artsın, zamım artsın, araban değilsin... ...gönleğimin bir yenisini alayım diye düşünen bir insanı ahirette üst mertebe düşünmeme ihtimali yok. Sonsuz yaşayacağın bir hayat Bizim bu mertebe olayı Yusuf abi sosyal hayatta da gözlemleyebiliriz. Mesela abi bizim hislerimiz var. Bir insanın yaşadığı bir durumu şöyle üç mertebeyle dillendirebiliriz abi. Empati, sempati, özdeşim. Ne demek bunlar erdi? Mesela Mahsun sen birisiyle ortaklığa giriyorsun. Adam da seni kazıklıyor kardeşim. Kabul mü? Ben de senin duygularını hissediyorum. <gülüyor> Mahsun ben sana şunu dersem Mahsun sen kazıklandığın için üzgünsün. Masunu anlatan bir cümle kullandın değil mi abicim? Bunun da empati Oluyor. Yani kıyası bir nefsi deniyor. Bir üst mertebeye çıkalım mı? Hazır mısınız? Mahzun ben sana şöyle diyorum. Yahu sen benim canım yerimsin seni nasıl kazıklarlar? Biraz daha içselleştirdim fark ettiniz mi abi? Biraz daha hissettim. Bu da bir üst mertebe oldu. Sempati oldu. Masum kazıklandığını söyledi. vurdum masaya. Kim kazıklarla seni gidelim alalım kendisini dedim. Bu da özdeşim oldu artık damarlarıma kadar hissettim mahsunu Onun yaşadığı derdi. Hayattaki bütün her şeyde mertebe varken bir ayet hatırlatacağım. Hazır mısın Yusuf Ama efsane bir şey. Nisa suresinde geçiyor. Bir ayetin mealinin bir kısmı. Seyidi abi. Bak ayete bak. Diyor ki abi, Ey iman edenler. iman ediniz. Ya bir dakika ben iman ettim zaten. Bir daha iman ediniz. Bu ne demek abi? Çok ilginç değil mi? Şunu bize beyan ediyor. Sizin imanınızın taklidi, tahkiki ve daha envai çeşit mertebeleri mevcut. Siz neden imanın en azıyla yetineceksiniz ki? Bu yüzden ne diyordu ayette? Ey iman edenler. İman ediniz. Ayete bak. Mesela abi şöyle bir örnek verelim. Şeytan bizimle günlük hayatta çok uğraşıyor değil mi Abdülkerim abi? Peki şeytanın ulaşamayacağı bir yer olabilir mi? Bak düşün. Masum, sen çok güçlü bir adamsın. Çok çok güçlü ama. Şöyle sertçe parmağını dokundursam ben burada takla atarım. O kadar güçlüsü. Ben de elimde bir elma aldım tam yemek üzereyim. Turgay abi masum bu gücüyle benim elimdeki elmayı alabilir mi elimden? Olur ne var abi? Şöyle büktüm elimi kıvırır alır. Doğru mu? Değil mi? Peki masum, ben elmayı tam ısıracağım, o masum, o mükemmel gücüyle ağzından da alabilir mi elmayı? Alır. Şöyle bir açar çeneme alır. Peki abi ben elmayı ısırdım ve daha aradan bir saniye geçti erdinç midemde. bıçak sokar, kardeşler gene alabilir mi elmayı? Alır değil mi? Peki Abdülkerim abi elmayı sindirdim, ısırdım, düzeltiyorum. Mideye akta o elma Ahmet abi ve aradan üç dört saat geçti. Yani bütün vücuduma nüfus etti elma. Mahzunu artık alabilir mi? Alır ama elmayı değil. <gülüyor> değil mi abi neden? Çünkü damarlarıma kadar elma nüfus etmiştir. Bir de şöyle düşün, siz bir iman mertelesini taklidi tutarsanız, şeytan eyreti geleni çok sever be Abdülkerim abi. Bir tuşla ya bak çekin yattı ne namazı çat gitti değil mi abi mesela? Peki ısırdın, namazar uçun güzel gidiyorsun ama dinine delil aramıyorsun bir çocuğun vefat etti ki bugün bir kardeşim Allah rahmet eylesin ya bunlar sosyal medya kuzey abi mesaj olarak geliyorlar bize anlatabiliyor muyum yani bir çocuğun iman düzeltiyorum vefat etti birden Allah göstermesin kişi engin isyana dahi gidebilir peki şeytanın elinin ulaşamayacağı bir yer var mı var Muhammed abi bu iman hakikatleri dersini beyin midemizde sindirip hamdi kalpteki iman potamızda eritirsek yani midede siner ve tüm vücuda nüfus ederse, artık şeytanın eli giremeyeceği bir yer var demektir. O yüzden bizim okuduğumuz dersler çok önemli. Birazdan çok teknik, akli bir ders okuyacağız abi. Ama bu ders sadece ateist için mi? Ha, hayır öyle değil mesele Onur. Ateist inanmayan imanına vesile olabilir. inanan bir insanın Turgay abi ne yapıyordu? Mertebesini arttırıyor. Bak ayeti tekrar hatırlatayım. Ey iman edenler! İman ediniz diyordu ayette. Abi şimdi derse giriyorum Bir anahtar kelimem var. Muhammed abi unutmayacağız. Çok ufak bir yer okuyacağız. Turgay abi okuyacağımız yerde bir anahtar kelimemiz var. İmkan delili. Fatih neydi anahtar kelimemiz? İmkan delili. İmkan delili. Ben başlayayım. Beraber bir hikaye kurup gidelim. Eşya, vücut ve teşahhusatlarında. Yani elimizde bir eşya var abi. Bu eşyanın var olmasında nihayetsiz imkanat yolları içinde. Allah Allah bir elmanın var olmasında, bir armudun var olmasında, kala <gülüyor> sen bunu armut diye aldın değil mi <gülüyor> kardeşim benim? Bir ar bu armut abi, Bir armudun var olmasında çeşitli yollar varken, baştan alıp devam ediyorum. Eşya vücut ve şahıslanma var olmasında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit yani tereddütte kalmış mütehayir yani şaşkın <gülüyor> atomlarından bahsediyorum şekilsiz bir surette iken bunun atomları abi ortada dağınık düşün. hayrette kalmış şaşkın atomlar var ortada birden bire gayet muntazam hakimane öyle bir şekil veriliyor ki bak şimdi konuyu biraz daha açalım abi şimdi imkan delili için şöyle bir örnekle gidelim Turgay abi ben sana buradan İzmir'e gittiğimi söylüyorum, sen de merak edip nasıl olduğunu soruyorsun. ama şöyle bir durum var. Yolda hiçbir tabela tabeli yok İzmir'e giderken. GPS aletim o dayı. Yolda yol soracağım Hacı Ali dayı o dayı. Hiç bilmiyorum ve sana şöyle giydiriyorum abi Diyorum ki Turgay abi şuradan adaya yoluna saptım bin farklı yol çıktı. Ben doğru yolu buldum. Oradan iki kilometre daha gittim, on bin farklı yol daha çıktı. Ben oradan da doğru yolu buldum. Oradan biraz daha gittim Konya'ya doğru. Bir baktım 100.000 farklı yol ayrımı çıktı. Ben oradan da doğru yolu buldum. Konya'dan biraz Manisa'ya gittim. Bir baktım abi 500.000 farklı ihtimal yol daha çıktı ve ben oradan da doğru yolu buldum ve İzmir'e vardım diyorum sana. Böyle bir şey inanabilir misin abi? Bak buradaki arkadaşlar beni tanır. Ciddi söylüyorum. Ben GPS varken yolu bulamayan bir adamım. Peki hiçbir ihtimalim olmadan yol soracak birine ben sana bu kadar farklı farklı yollar içinde Cümle çok önemli Ahmet abi. Her seferinde doğru imkanı tercih ederek İzmir'e vardığımı söylesem. Turgay abi inandırıcı olur mu? Olamaz. Şimdi bir de bana bak. Bak düşün. Mahzum. Senin vücudunda 100 trilyon hücre. Abi bak lütfen rakamlara dikkat edin. Yani Cenab-ı bir şey gösteriyor bu rakamlarda. Her hücrede takiben 1 milyon atom. Bak lütfen abi olaya bak. 100 trilyon hücre her hücrede takriben 1 milyon adet atom var bunların hiçbir tanesi israf olmadan farklı farklı farklı kombinelere girerek bir armut da olabilecekken bir vansiyon olmuş. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Bak abicim rakamları anlatabiliyor muyum? 100 trilyon hücre 1 milyon atom. Bak biraz matematikçe bahsedelim farklı şeyi oluşturabileceğiniz sayısal değerini veriyorum Turgay hazır mısın? İstersen yazmayı dene 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı çarpı çarpı çarpı 100 trilyon 100 trilyon faktöriye yani. Okulda görmedir okulda. <gülüyor> Devam çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı çarpı 1 milyon. Bu kadar imkan içinde cümle çok önemli abi. Hazır mısın? Her seferinde bu atomlar Doğru yolu seçecek, burada gözü oluşturacak. Ama her seferinde, her seferinde doğru yolu seçip saç oluşturacak. Her seferinde proteini ters bağlayacak, tırnağı oluşturacak. Her seferinde şurada ölü delimi oluşturacak. Her seferinde kanı pompalatacak. Ya biz askerde belki silahı üç ayda elimize tutuyoruz. Bu damarımızdaki hücreler nasıl her seferinde doğru yolu buluyor? İmkanat kelimesini anladın mı şimdi? Ana konumuz neydi abicam hatırlıyor musunuz? İmkan delili. Bedir abi, bu kadar imkan içinde bu atomların birleşip armut olma ihtimali varken Cenab-ı Allah mahsusun yapıyor. Görüyor musun? Hem de kararsız atomlar, nereye gideceğini bilmeyen, ilim yok, irade yok, akıl yok. Konu anlaşıldı mı biraz? Ve devam ediyoruz abi. Mesela her bir insanın yüzünde bütün ebna cinsinden. Konumuz da şu an umut konumuz yüz ve aynı cinslere bakıyoruz Mehmet. Tamam mı? Harika tefekkür edin diye söylüyorum niye? Bir saat tefekkür, bir yıl nafile ibadetten ayrıldı. Yani ya ya Rab, ben senin için zihnimi zorlayacağım demek çok büyük bir ibadet. Aynı cinsinden olan her birisine karşı birer alameti farika, farklılık. Yani Turka abi senin de gözümüz aynı yerde mi? Burnumuz, ağzımız, kulağımız, saçımız aynı yerde mi? Ama abi bir farklılığımız var. <gülüyor> Görebildin mi bunu? Yani hepimiz arasında bir alameti farika var. Çok ilginç. O küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemal hikmetle, inanılmaz kusursuz bir hikmetle teçhiz edildiği cihette o yüz gayet parlak bir sikkeye ehadiyet olduğunu ispat eder. Ehadiyet, vahidiyet. Güven duymuş muydun bu sıfatları? Abi şimdi beni dikkatle dinleyin. Çok önemli iki kavram. Bilinmesi çok zaruri. Cenab-ı Allah'ın Muhammed abi iki sıfatı var. Biri vahidiyet, biri ehadiyet. Bunlar ne demek Ahmet abi? Ahmet abi güneş bütün dünyaya ışığını yansıtıyor değil mi tek bir olmasına rağmen? İşte abicim buna vahidiyet deniyor. Çokluk içinde Allah'ın biri olduğunu anlamak. Peki Ahmet abi, güneş buna vurunca beyaz, buna vurunca yeşil, buna vurunca kırmızı rengi bize gösteriyor mu? İşte buna da ehadiyet deniyor. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenme. Yani Turgay abi bütün dünyadaki insanların gözü, burnu, kulağı, ağzı var değil mi? Bu vahidiyet oldu. Peki seninkiler ayrı dizayn, benimkiler ayrı dizayn bu ne oldu Turgay abi? Bu da ehadiyet oldu. Bak Cenab-ı Allah'ın ne kadar hususi bir sanatı var. Ve devam ediyoruz. Her bir yüz güzer cihetle bir saniye hakimin bir sanatkarın vücuduna var olduğuna bu bardak varsa Yusuf abi bardağı yapan var bu yüz varsa bunu dizayn eden var olduğuna şahadet ve vahdetine birliğine işaret ettikleri gibi bütün yüzlerin tamamına işaret ettikleri o sikke bütün eşyanın halı mahsus bir hatem olduğuna akıl gözüne gösterir. Anladık ki bunu yaratan bir sanatkar var. Doğru mu evet. Peki Allah neden bir olmak zorunda? Bedir abi bir de buradan gidelim. Bedir abi bir sanatkarın resim sergisini gezdiğimizde 7 70 700 tane farklı yüz çiziyor ve biz o sergiyi gezerek adamı tebrik ediyoruz. Ya arkadaş senin 700 farklı süreyi çizmek nasıl oldu da geldi? Doğru mu abi? Kainatta sadece şu an yaşayan 7 milyar farklı yüz var. İşin kırılma noktasına geliyorum. Onları katmadım bile. Ahmet abi hazır mısın? Kırılma noktasına geliyorum. Ahmet abi bu 7 milyar yüzü farklı bir deftere tutuyoruz. Birinci yüzü buraya yazdım. İkinciyi, üçüncüyü, beşinciyi altı milyara kadar defterimde kayıtlı. Turgay'a bak dikkat. Abiciğim altı milyar birinci yüzü çizmem için farklı çizeceğim bak. Altı milyar tane yüzü ezbere bilmek zorundayım değil mi? Demek ki yedi milyarıncı yüzü farklı çizen el tek bireyle olmak zorundadır. Biz buna la ilahe illallah. Kainat ikinci bir elin bu işe karışmasını reddediyor Bedir abi. Ve bu yüz, yüz bahsi var ya, yüzü koy kenara. Bugüne kadar kainatta gelmiş ve gelecek olan bütün kar tanelerinin kristal fragdalına bakılıyor. Bütün hepsi farklı. Kar tanesi diyorum. Kar tanesi güven. İnsan yüzü 7 milyar demiyor, bir günde 7 milyar yağıyor nasıl bir kudret, nasıl bir el buna değmiş olabilir. Son cümleye giriyoruz. Hazır mısınız abi? Ey münkir. Ne demek abi münkir? İnkar eden. Değil mi? Bak düşün Bedir abi. Bu ders imanı olanın imanını arttırıyor. İnkar edeni Bedir abi. Onu da inkardan alıkoyuyor. Ey münkir. Hiçbir ciyette kabili taklit olmaya. Isim neydi abi? İbrahim abi. Ana cümlemiz neydi? imkan delili hatırlıyor musun? umut neydi cümle? imkan delili bak yüz mü yüz hep imkan delilinden gidiyoruz sakın konu gitmesin Hiçbir ciyette kabili taklit olmayan benzerinin yapılması imkansız olan şu sikkeleri Fatih sikke ne demek? mühür bir padişahın sikkesi var mı Fatih? peki sikkeyi görünce aa bu mal padişahın der misin? deriz mi Turgay abi? bir sikke gördük ya bu padişahın durun ellemeyin deriz şimdi bak abi ben matematik öğretmeniyim. Kendi alanından bir örnek vereceğim. Elinizde, yanınızda yuvarlak çember olarak ne varsa alın. Bak şimdi bir bardan var elinde. Doğru mu abi? Buranın bir yuvarlığa var. Şu yüzüğü çıkarayım. Ahmet abi bu da bir yuvarlak var değil mi? Bak şimdi abi matematik diyor ki. Hazırız sorular. Kainatta düzgün yuvarlak olarak hangisini alırsanız alın en büyüğü dayı Ahmet abi en küçüğü dayı. Bak şunun merceği dahil istediğin yuvarla. Saatim dahi. Hangisinin çevresini çapına bölerseniz bölün pi diye bir sikke göreceksiniz. Çünkü bütün yuvarlakları yapan tek bir el ve hepsine pi mührünü bunu yapan yaratıcı benim mührünü vurmuş oluyor. Sikkeyi anladın değil mi? E bunu bir de biyolog kardeşlerle konuşsak ne sikke <gülüyor> çıkaracaklar? Değil mi abicim? Elhamdülillah. Sizin alanınıza baksak ne sikkeler çıkacak? Bu kainat başkasının olamaz, olamaz. Her yerde Rabbimin inanılmaz sikkeleri ve mühürleri ayan beyan gösteriyor ki bunların yaratıcısı yalnız bir olmak zorunda. Cümleme devam ediyorum. Ey münkir! Ne demek ki Yusuf abi münkir? İnkar eder. Hiçbir cihette kabili taklit olmayan, yapılması imkansız olan şu sikkeleri, Abdülfahid bu mühürleri ve parlak sikkeyi samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Engin hangi tezgah yapabilir? <gülüyor> Mümkünatı var mı? Ben küçükken abi uçak gördüm de çok şaşırıyordum. Küçük kardeşlerim öyle çok hevesi var. Yani o an uçak dokumak için tüm lollipoplarımı verebilirdim. Çok ilginç geliyordu uçak. Ama abi ne zaman bir sivrisinek gelse bundan başka hareket yapmıyor. Uçak görüyorum bu, sinek görüyorum bu. Sonra öğrendim ki Minnacık sivrisinekte beş bin petek göz var. Hangi camcı taktı bilmiyoruz. Ardından Hamdi öğrendim ki sivrisinek ben gündüz onu görürüm avlanmasına müsaade etmem diye ısı reseptörleri taşıyormuş. Hangi teknikerden aldı onu da bilmiyoruz. Ve gece geliyor ısı reseptörü farkıyla damarımdaki sıcaklık farkını buluyor. Tam iğneyi kılıftan çıkarıyor. Kılıfı hangi terzi dikti? Öğrenemedik. Tam çıkarıyor abi iğneyi. Tam damarımdan emecek ama bir sorun var Engin. Benim kanım pıhtılaşıyor, katılaşıyor. Orada abi bir enzim salgılıyor, kaşıntıyı yapan. Tabi hangi kimyacıdan ders aldı onu da öğrenemedik. Enzimi salgılıyor, kanın pıhtılaşmasını engelleyip emebiliyor. Soruyorum, uçak mı? Koca uçağı mı bu sanatı koymak daha kolay? Minnacık sineğe az önce saydığım sanatları mı? Peki şunu sormak lazım, bu kadar farklı imkan yolu içinde, Abdülfahit ana kelimemiz mi? imkan delili. Sineğin bu ihtiyacını kusursuz veren kim? Balığa, sana yüzgeç lazım al diyen kim? Bakın şimdi abi, bu işi sindireceğiz bugün Belir abi, çıkar yolu yok. Kalem kağıt olan abiler, çok hızlı bir şekilde rica ediyorum, sizinle bir tane hayvan çizeceğiz. Hiç görülmemiş bir hayvan, kalemler olan evinde mi? He. Bak şimdi hazır mısınız? Hayvanımızın adı kankileyta. Bak abi, sizinle, sizinle kankileyta çizeceğiz. Abicim bizim kankileytaya bir tane gövde lazım mı lazım Çiz abi gövde. Çiz çiz çiz. Çok hızlı mahsum. Çok hızlı. Ömer abi başka ne çizelim? Bir kafa gerekir mi? Bizim kankileytaya çizdiniz mi gövdeyi? Abicim rica ediyoruz, bir tane de kafa çizin o bizim kankileytaya. Peki abi, bu kankreta'ya bir de bacak ya da kol lazım mı? İstediğin çizsinler Muhammed. Abi bir de bacak ya da kol rica ederim. Peki bu kankreta'nın ismi neydi? abi ağız gerekli mi? Abi buna bir ağız çizeceğiz ama buna ağız çizeceğiz ama ister aslan gibi vahşi çiz, ister kuzu gibi naif çiz, sana kalmış. Çizdiniz mi ağzı da? Peki abi Abdülkerim abi kankreta'ya bir de göz çizelim. Size zahmet kankretamıza bir de göz alayım. Size zahmet bir de kuyruk alayım. ...pofuduk mu yaparsınız, uzun mu yaparsınız siz bilirsiniz. Size zahmet, kankileytamıza başka bir boynuz gerekir mi abi? Bizim kankileyteye bir de boynuz çizir. Bir de yanına... ...Masus kendine benzetme Bir de yanına bizim kankileytanın Seyyid abi manevi özellikleri var mı? Cesur mu? Korkak mı? Yazın abi yanına. Hızlı mı? Yoksa kaplumbağa gibi yavaş mı? Ben o resimleri alabilir miyim şimdi abi sizden? Abicim alayım resimleri, Bak, alayım. Masum abi daha gördüm. Alayım. Bu da benim kankı Leydam. Alayım alayım alayım alayım. Alayım, kankı, alayım alayım resimleri alayım alayım Masum. Üç tane. Başka? Mu? Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bunu <gülüyor> kim çizmiş ne? <de? gülüyor> Sen <gülüyor> mi abi. Elhamdülillah. Allah bana ne olsun. Evet bu. Bu aptır Kerim abinin kankilehtası. <gülüyor> Bunun başı hangisi? Resul'un. <gülüyor> bu kimin abi? Baksın, baksın. Nasıl Allah seni stylesin. Bu Mansur'un kankilehtası. <gülüyor> bu, bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu kimin abi? Biz de görelim. Biz de. Bu kimin abi? <gülüyor> bu Turgay abinin kankilehtası. <gülüyor> ya! <gülüyor> abi bu senin mi? Kızımı özledin? <gülüyor> Bu Hamza abinin, ya bu hayvan olamaz bu insan mı? <gülüyor> bu abimin kankleita'sı. <gülüyor> bir soru soracağım. Ben burada 7 milyar insana kağıt kalem verse, her birinde farklı bir imkanla kankleita çizerler miydi Mehmet? Bunu anladık mı? Dört tanesi bile birbirine benzemezken, her birinde farklı farklı kankleita'lar çizilebilirdi. Bakın şimdi abi. <gülüyor> Devam edeceğiz derse, Devam. Şimdi abi, sizin de. Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir hayvanı inceleyelim. Deveyi inceleyelim. Devede örgüç var değil mi kardeşim? Ne için abi? Uzun yollarda da zıksız ve azıksız kalmasın diye. Peki bana hörgüçten daha iyi konacak bir şey söyleyebilir misiniz? İmkanı yok. Peki örgücü oradan çıkarırsam çok sorunlu yaşar mı deve? Mahvolur. Devam edelim mi? Devenin kirpikleri, Turgay abi bu şekildedir. Kum fırtınalarıyı çölde gözüne girmesin diye. Peki sorsam erdinç. Bu kirpiklerden birçok imkan yolu varken, değil mi? Abilerin çizdiği kirpikler de olabilirdi. Ama birçok imkan yolu varken bu kirpik oluyor. Daha güzel olabilir miydi kardeşim? Olamazdı değil mi? Peki devenin ağzına bakalım. Üst dudağı yarıktı. Niye abi? Çölde dikenli bitkiyi yiyebilmek için. Soruyorum aslan ağzı ver, penguen ağzı ver. Hiçbiri işine yaramayacak. Neden? Ona oraya en uygun ağız verilmiş. Peki devenin dizleri nasırlıdır abi. Neden abi? Çünkü o kızgın kumlara uzandığında değil mi? Engin? uzandığında bir yeri yanmasın diye taş gibi nasır vardır. Peki devenin ayaklarına dikkat edin Bedir abi. Bastığında açılır. Niye? At ayağı gibi olsa kuma gömülürdü. Size soruyorum. Bak çok ciddi bir soru. Deveden bu saydıklarımın birini çıkarıp alın. Diğerlerinin anlamı kalır mı Ömer? Peki bu kadar imkanat yolları içinde Devenin farklı huzurlarının farklı, bu da, bu bile benim sayabildiğim, sayamadığımı sen bir düşün. Bu kadar farklı, binlerce çeşit imkanat yolu içinde kardeşim, akılsız ve şuursuz atomlardan oluşmuş bir deveye her seferinde en güzel yolu buldurarak çölün ferraresi yaptıran kimdir? Her seferinde en güzel onun imkanını veren kimdir? Peki insanı nasıl yarattın diyordu? Ah seni takvim. Bir de bizden örnek edelim mi Turgay abi? Tam nettesin. Hamdi baş parmağıma alt çıkar. Çıktım baş parmağım. Benim selamlaşmam değişir mi artık abi? Değişir. Yumruk atışım değişir mi Mehmet? Kalem tutuşum. Saat takışım değişir mi? Şu kemik de çıktı. Çatal tutuşum Yusuf abi. Bilgisayar değişir mi? Peki bunun iyilik değişim değişir mi? Engin ayakkabı bağlayışım. Tarak tutuşum. Bütün her şey değişti mi? Bedir abicim, şu e. başparmağı çıkardığında medeniyet değişti. Çıkarma elinde kalır. O başparmak yerinde kalsın. Peki bir sual. bu kadar farklı imkanat yolları içinde, her seferinde bütün yeni doğan yüzlerde bu başparmağını en uygun yere yerleştiren kimdir? Böyle kudretli ve hikmetli bir işe Kimin eli yetişebilir abicim? Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Nobel ödüllü bir biyolog var abi. <gülüyor> Peter Medawar diye. Bu adam diyor ki Turgay abi. Kardeşim bilimin sınırlılıkları vardır. Ve elinin yetişemeyeceği yerler vardır. Ne gibi? Hayatın anlamı nedir gibi. Yani burada abi bununla Fatih bilimi kötülemiyor, küçümsemiyor. Bilimi küçü küçümsedir mi? Hepimizin kullandığı bir şey. Ama şunu söylüyor Onur. Bilimin dahi elinin yetmediği sınırlı alanlar vardı. Mesela 1920'ye kadar kainat genişlemiyor demişlerdi. Ama 1920'den sonra hayır yanılmışız. Meğer kainat genişliyormuş. Ne anlıyoruz? Değişken bir hadise. Ama bir şeye mana yükleme noktasında, bir şiirin nasıl bir his uyandırma noktasında bilim yetersiz kalıyor. Ve biz şunu Kur'an'dan görüyoruz. Bir harfi görsek dahi arkasında bir akla ararız değil mi Umut? Ya bir harf var. Bu harf bir akıl sahibinin eseri olması lazım. Doğru mu abi? Peki benim vücudumda... Ahmet abi, 3,5 milyar genetik harften her seferinde Ahmet'i, Mehmet'i nasıl kusursuz yazılıyor? Bunun arkasında da bir akıl aramak aklın gereği değil midir? Soruyorum. Gelelim klasik soruya. Neydi o? Yaratıcıyı kim yarattı? Ah benim canım kardeşim. İl, okul, ikinci sınıf talebesinin... Lugatından bile çıkan bu soruya hala aklının şaşmasına hayret ediyoruz. Zira yaratılan yaratıcı yanılgının ta kendisi oluyor. Ve bu kadar imkan delili içinde armut olabilirken, inek olabilirken, <gülüyor> şu kankleyta olabilirken bir sen yapmış seni ve hala iman edemiyoruz. Çok garip. Hakkınızı helal Fedir abi. Postacı topal ama haberler doğru abi. Buraya inanın. Lillahil Teala El Yasin. Ne <gülüyor>